Nübüvvet medresesinin hafızası. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlatmak üzere çok değerli hocamız Muhammed Emin Yıldırım'ı kürsüye takdim etmek istiyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun Bizlere yol gösteren iki cihan serveri.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 Dolayısıyla onu, o makama, o sevdaya taşıyan ikinci şey, güçlü bir iştiyak. Üçüncüsü ney? Kuvvetli bir hafıza. Hafıza olacak, kuvvetli olacak ama muhafaza edilecek. Allah'ın el-Hafiz isminin bir tecellisi olan o hafıza, yine Allah'ın o isminin bir tecellisi olarak...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 Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sahabe olmak mümkün değil, o kapı kapandı. Sahabeyi sevap itibariyle geçmek o da mümkün değil. Çünkü şu an bile Ebu Hureyre'ye ve diğerlerine radıyallahu anhümecma'in sevap yazdırıyoruz. Az bir şey biz kazansak onlar bizden daha fazla kazanacaklar. Sevap itibariyle onları geçmek de mümkün değil. Onlar gibi olmak mümkün mü?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 Rahmetle ve minnetle ansınlar. Son ismi söyleyeyim. Said İbni Müseyyep... Ebu Hureyre'nin hem talebesi... Hem damadıdır. Ebu Hureyre kızını... Said, Said İbni Müseyyep'e vermiştir. Böyle bir yakınlıktan dolayı da... Farklı bir bağ oluşmuştur. Konuşuyor Said İbni Müseyyep... Sözünün önünde arkasında... Allah Ebu Hureyre'den razı olsun...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 Ebu Hureyre 4 yıl yaşadı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. 5374 tane hadis rivayet etti. Ama Ebubekir dediğimiz o medresenin en baş talebesi 20 yıl nübüvetten önce 23 yılda nübüvetin her anında Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla beraberdi. Rivayet ettiği hadis sayısı sadece 147 oldu.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 belli şeyleri yapabilesin. Onun için sevdiğin değerler uğruna fedakarlıklar yapmalısın ki gerçek manada sevda kahramanı olabilesin. 2. İlme ve belirlediğin hedeflere güçlü bir iştiah duymalı. Heves ile hırsı birbirinden ayırmalı, bu dikenli yolda hiçbir engele ve bahaneye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 Bakın Ebu Hureyre ile problemi olanlara zann edersiniz ki Kur'an'ı savunuyor. Zann edersiniz ki dirayeti öncellemiş. Zann edersiniz ki ilme olan bir sevgisi var. Zann edersiniz ki peygamber sevgisinden dolayı onları konuşuyor. Zann edersiniz ki Ali sevgisi, Ali muhabbeti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 Tarihler Hicri 58, Miladi 678. Yatakta Pirifani 78 yaşında artık son demleri. Arkadaşları yanına geliyorlar. Ağlamaya başlıyor Ebû Hureyre. Ağlayınca tabiinden biri şöyle bir şey söylüyor. Ne o diyor Ebû Hureyre? Ölüm korkusu mu?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 Hakiki manada Müslüman olasın. Fazla gülme, çok şakalaşmak ki kalbini öldürmeyip mürüvvet sahibi olasın. Tirmizi'nin züht babının iki numaralı hadisi. Aktardığı 5374 rivayetten sadece bir tanesi. Aziz kardeşlerim, 3 seneyi biraz aşkın bir zaman...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 bir güzelliği ortaya koyma noktasında bir gayretle olsun inşallah. Ben işin görünen yüzüyüm. Ağzım laf yapıyor diye bu kürsüyü işgal ediyorum. Şu projenin Siyer Araştırmaları Merkezi'nin görünmeyen nice kahramanları var. Akıllılar onlar. Riyab bulaşmasın diyorlar. Adımı anma diyorlar hocam. Ama ben söylüyorum adlarını anmadan her birisi...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 Rabbim daha güzel yürüyüşlerde, daha güzel projelerde, daha güzel hizmetlerde bizleri buluştursun. Şu ana kadar söylenenleri hayatımıza aktarsın. Hayatımızı da bu hakikatler uğrunda sonlandırsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.